Allah'ın izniyle, <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. İnançlarımızı Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Allah'ın ve Şeytanın rejiminden kurtuluruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnançlarımızı Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Allah'ın izniyle, Şeytanın rejiminden kurtuluruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnançlarımızı Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Allah'ın izniyle, Şeytanın rejiminden ve hayrül hidi -hedi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesasatuha ve kullü muhtesetin bid'a ve kullü bid'atin zalale ve kullü zalaletin fînner ilimehli ne karşı sorumluluk konusunda bir diğer mesuliyet delil olmaksızın alimlerin hatalı olduğunu açıklamaktan kaçınmaktır Elbette alimler de hata yapabilen insanlardır. Fakat hata işleme ile suçlandıklarında tehlikeli olan iki durum söz konusu. Bunlardan birisi hata ile yanlış yapmakla suçlandıkları zaman bu ithamın, bu suçlamanın doğru olmamasıdır. Alimler bir konuda isabetli oldukları halde, Aynı konuda hata etmiş olan bir başkası onların hatalı olduklarını iddia edebilir veya kendilerinde olmayan bir şeyle onları suçlayabilir. Bazı insanlar aceleyle veya tamamen olumsuz bir bakışla hareket ederek insanların sözlerini yanlışa, hataya yükleyebilmektedirler. Bazı kimseler alimin durumunu bilmediklerinden dolayı onunla ilgili bir takım inkarlarda da bulunabilmektedirler. Herhangi bir alimde muhtemel manalı, yani birden fazla anlama gelebilen bir ifade iştir veya mücmel, kapalı bir söz iştir. Bunu da kendi anladığı şekliyle yorumlar, istediği doğrultuda yorumlar, sonra da gidip bu duyduğunu çirkin bir şekilde büyük bir hataymış gibi her tarafta yayar. İmam Zehebi, Allah rahmet eylesin, Ebu Kamil el-Basri'den şöyle naklediyor. Hocalarımdan birinin şöyle dediğini duymuştum. Ebu Haneb'in ilim meclisindeydik. Üç halifenin faziletlerini saydı. Ondan sonra Ali radıyallahu anh'ın faziletleri hakkında bir şeyler yazdırdı. O sırada Ebu'l-Fadl-es-Süleymane kalktı ve ey insanlar bu deccaldir yazmayın dedi. Bu şekilde bağırdı ve meclisten kalkıp gitti. Halbuki bu bağıran şahıs... Üç halifenin faziletini dinleyememişti. O sırada mecliste değildi. Ali radiyallahu anh'ın faziletlerinin zikrine gelince onu e, adeta Şii zannederek, böyle bir e, zanda bulunarak, yorum yaparak Deccallikle itham etti ve kalkıp gitti. İmam Zehebi bu kıssaya şöyle bir yorum yapıyor. Bu kıssa es hatasını ve yanılgısını göstermektedir. Allah ona müsamaha ile muamele etsin. Günümüzde de buna benzer şekilde gerçek vakayı bilmediklerinden dolayı alimleri hatalı gösteren bazı kimseler bulunabilmektedir. Bu alimler hakkında doğru olmayan, hakkı ifade etmeyen bir iddiadır. Çünkü alimler genel manada insanlar içerisinde durumu en iyi tanıyan kimselerdir. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda insanların karşılaştıkları problemleri en fazla dinleyen kimseler de yine onlardır. Abdülaziz bin Baz, alimlerin vakadan habersiz olduklarıyla suçlanması hakkında şöyle diyor. Müslümana düşen göre, dilini gereksiz şeylerden korumak, basiretsiz sözler söylememektir. Falanın realiteden gerçekten haberi yok şeklindeki bir sözü söyleyebilmek ilme muhtaçtır. Bu sözü birinin realiteden habersiz olduğuna hükmedebilmek için ancak ilmi olan biri söyleyebilir. Fakat bu sözü ölçüp tartmadan söylemesi, hiçbir delilden hareket etmeden sadece kendi görüşüne dayanarak hüküm vermesi caiz olmayan büyük bir münkerdir. Fetva sahibinin realiteyi kavramadığı, gerçekleri ile ilgili delile ihtiyacı vardır bu kimsenin. Bu da sadece alimler için kabul edilebilecek bir durumdur. Vakayı bilmemekle ilgili olarak hakkında en çok söz edilen konulardan biri de, bazı ilim ve fazlet ehli kimselerin, münafıkların ve mülhitlerin, inkarcı kimselerin hallerini, durumlarını bilmemekle suçlanmalarıdır. Bu esasında yaralayıcı bir durum değildir. Çünkü ümmet içinde alimlerin bilmediği, halinden haberdar olmadığı münafık veya zındık bulunabilir. Alimlere gizli kalan bu hususta onlar hakkında herhangi bir hata, herhangi bir kusur sayılmaz. İmam Zehebi, Hallacı Mansur'un hal tercümesinde şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir grup kendisinin sohbet ve milletine mensup idi. Ama bu insanlar kendi iç alemlerinde münafık ediler. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onları tanımıyor bilmiyordu. Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıktan maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin biz biliriz onları. Onlara iki kez azap vereceğiz. Tevbe Suresi 101. Ayet İnsanlığın Efendisi'nin Medine'de kendisiyle birlikte yıllarca kalmalarına rağmen bazı münafıkları bilinmemesi mümkün olduğuna göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki dönemlerde kalplerinde İslam'ın bulunmadığı bir grup, münafığın halinin ümmete gizli kalması, bazı münafıkların durumunun ümmet tarafından bilinememesi elbette mümkündür. Alimler ancak insanların zahirlerini bilirler. İç alemleri ise Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ömer bin Hattab radıyallahu an Bukhari'nin e, rivayetine göre şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazı insanlar vahye göre sorumlu tutulurdu. Vahiy artık kesilmiştir. Şimdi ise biz sizi sadece görünen amellerinizle sorumlu tutarız. Kim bize hayır gösterirse onu tasdik eder, onu kendimize yakın tutarız. Onun iş dünyasıyla ilgili hiçbir şey bilemeyiz. İçinde ne varsa onun hesabını görecek olan Allah'tır. Kim de bize kötülük gösterirse iç aleminin güzel olduğunu söylese bile biz ona güvenemeyiz, onu tasdik etmeyiz. Bazı kimseler selefin yolunu izleyen bir alimi bidatçilikle suçlamaktadırlar. Bu suçlamasına dair hiçbir delile veya burhana dayanmazlar. Bu gibi durumlarda nazar itibara alınacak olan diğer fertlerin görüşleri değil ehli sünnet ve cemaatten yani selefin izini takip edenlerden muteber kimselerin görüşüdür. Bu durumlarda suçlamaya dair delil ve burhanların araştırılması gerekir. İmam Ahmede ey Ebu Abdullah, Yahya ve Ebubeyt ondan razı değiller. Yani şialığı işaret eden Şafii'yi kastediyorlar. Çünkü Şafii'yi şialığa nispet etmekleydiler. Bunlar bundan razı değiller. Denildiğinde Ahmet bin Hanbel şöyle diyor. Bu ikisinin ne söylediğini bilmiyoruz. Allah'a yemin olsun ki ondan yani İmam Şafii'den hayırdan başkasını görmedik. İmam Ahmet bin Hanbel daha sonra etrafındakilere şöyle dedi. Allah size merhamet etsin. Şunu bilin ki ilim ehlinden olan bir adama Allah ilimden bir nasip bahşettiği ve akranları kendisine denk olan kimseler bu nasipte mahrum bırakıldıkları zaman ona haset ederler ve olmayan şeyleri ona yamarlar. İlim ehlinde böyle bir haset, böyle bir haslet ne kadar kötü bir haslettir. Bunu Beyhaki e, menakıbında, Zehbi de i Alam'ın nübelada rivayet ediyor. Zehebi bu rivayetin ardından şöyle diyor. Kim şafiinin şiyalaşmış olduğunu iddia ederse bir iftiracıdır ve ne dediğini bilmeyen bir kimsedir. Diğer bir husus, alim olmayan birinin alimi hatalı görmesidir. Böyle bir şahıs, alimin hatalı olduğuna dair görüşünü cehale üzerine bina eder ve Allah Azze ve Celle'nin o kişiyi ilimsiz olarak yarattığını söyler. Alimlerin hatalarına hüküm verme makamı, avam ve yara eğitimlilerin değil, yine alimlerin görevidir. Nitekim İmam Şatibi şöyle diyor. Müştehitlerin vazifelerinden biri de, onlar şeriata muvafık olanı, uygun olanı da, muhalif olanı da, aykırı olanı da bilen kimselerdir. Onların dışındaki kimseler ise bu konuda böyle bir ayrım gücüne sahip değillerdir. Müştehitler dışında ilim talebeler için alimlerin zelle ve hatalarını tanıyabilecekleri bir kural var mı dersen, bu soruya karşılık bir cevap olarak İmam Şatib'in şunları kaydettiğini söylerim. Cevap Takribi bir kural bulunmamaktadır. Bu kurala göre Görüşler arasında yanılgı ve zelle olarak sayılanlar şeriat içinde oldukça azdır. Genellikle bu tür görüşlerin sahipleri bu görüşleriyle münferit kalmışlar, yani tek başlarına kalmışlar ve başka bir müştehit tarafından da desteklenmemişlerdir. Herhangi bir görüşün sahibi ümmetin genelinden ayrı düşüp münferit kalmış ise, tek kalmış ise, inancın mukallitlerin değil müştehitlerin teşkil ettiği sevada azamın haklı olduğu yönünde olsun. Bu kural. Genel geçer değil fakat baskın, yani e, umumiyetle ağır basan bir kuraldır. Fakat mutlaka geçerli olacak diye, her halükarda e, bu şekilde olacak diye bir şart yoktur. Her halükarda alimlerin hatalı olduklarının tespitinde dayanak müştehitlerdir. Bazı insanlar kendi beldelerinde gördükleri sapıklıklar konusunda bir ilim adamına, bir alime şikayette bulunduklarını bu ilim adamının kendilerine nasihat edip sabır telkininde bulunduğunu ve bu zamanın ardından daha kötüsünün geleceğini, mümkün olan şer'i vesilelerle davet ve ıslah çalışmalarına hırs göstermeleri gerektiğini söylediğini anlatır. Bu alimin bu sözleri üzerine e, bu soran insanlar öfkelenmişler ve kendilerini sabra davet ettiği için, şerli kimselerin birbirinin ardı sıra geleceğini söylediği için onu hatalı olarak görmüşlerdir. Bu insanların o alimi hatalı saydıkları bu durum aslında bir hata değildir. Söz edilen alimle yaşadıkları bu durumun bir benzeri sahabi alimlerin önde gelenlerinden biriyle bir topluluk arasında yaşanmıştır. Zübeyir bin Adi rahmetullahi de şöyle anlatıyor. Enes bin Malik radiyallahu anh'a geldik ve hacca ı Zalim'den gördüğümüz sıkıntıları kendisine şikayet ettik. Sabredin dedi. Rabbinize kavuşuncaya kadar bir zaman gelmez ki ondan sonra daha kötüsü gelmesin. Bunu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duydum dedi. Bunu Bukhari rivayet eder. Alimlerin hatalarına dair hüküm verme yetkisi küçük elim talebelerine bırakılırsa karmaşa meydana gelir. Zira bazı konular kendilerine karışık gelecektir. Herhangi bir şahıs hakkında iki mesele birbirine karışabilir ve bu suretle iştihadi bir meselede alim hakkında bidat hükmü verebilir. Bu hükümdeki dayanağı ise o meselenin inkar edenin bidat ehlinden sayılacağı bir meselede olduğunu zannetmesidir. Bu konuyla ilgili bir örnek Resulullah Aleyhissatü Vesselam'ın Miraç gecesinde Rabbini görmesi ve müminlerin kıyamet gününde Rablerini görecekleri meselesidir. Birinci mesele hakkında sahabe yani Allah Resul Aleyhissatü Vesselam'ın Miraç'ta Rabbini görüp görmediği konusu hem sahabe döneminde hem de daha sonrakiler arasında İhtilaf vuku bulan bir meseledir. İkinci konu ise yani e, müminlerin kıyamet gününde Rablerini göreceği meselesinde bunu inkar eden bir kimse bidat ve sapıklık ehlinden sayılır. Hafız Zehebi bu iki mesele arasındaki farkı şöyle açıklar. Delilin gösterdiğine göre rüyet mümkün olmakla birlikte mevcut değildir. Bu mesele hakkında tevakuf ederiz yani susarız. Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanların güzelliğindendir. Bu konunun ispat ya da nefi edilmesi zordur. Yani ne kabule dair ne de reddine dair kesin bir şey söylemek zordur. Selamette kalabilmenin yolu tevakkuf etmek. Yani o konuda duraklamak, ileri geri konuşmamaktır. Allah en iyi bilendir. Bir şey sabit olduğu takdirde biz onu ifade ederiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam için dünyada rüyeti ispat de nef yedeni de, bunu inkar eden de kınamayız. Bilakis Allah ve Rasulü daha iyi bilir deriz. Bunun aksine ahiretteki rüyeti inkar edeni ayıplar ve bidatçı olarak değerlendiririz. Çünkü ahirette Allah'ın görüleceği birçok nas ile sabit bir husus. Hatta bazı alimlere de konu karışık olabilir ve herhangi bir mesele hakkında bir ilim ehlinin hatalı olduğunu değerlendirmesinde bulunabilir. Hal bu ki e, bu sözü geçen ilim ehli hatalı olmayabilir o konuda. İmam Muhammed bin Yahya Ezruhi'nin İmam Buhari rahmetullah'ı lafız meselesine dair hatalı görmesi bunun örneğidir. Buhari'ye lafız meselesi hakkında soru sorulunca susmuştu. Yani herhangi bir şey belirtmemişti. Tevakkuf ederek fiillerimizin mahluk olduğu e, bununla itiraz edip bu hakkında istidlalde bulununca Zühli. Bu sözden lafız meselesine göndermede bulunduğunu anlamış ve Bukhari hakkında olumsuz bir takım derlendirmelerde bulunmuştu. Bukhari böyle bir şey kastetmedi halde sözünün lazımı manasıyla onu sorumlu tutmuştur. Bu sözün lazımı manası doğru değildir. Yani zaten e, genel bir kayda vardır. Lazımıl mezhep, leyse bir mezhep diye. E, yani herhangi bir sözün gerektirdiği anlam o sözün kendisi değildir. Buna göre hükmedilmez. İmam Bukhari'nin görüşü doğru bir görüştür. Zira Allah Azze ve Celle'nin söylemiş olduğu Kur'an lafızlarının bizzat kendilerini kastetmiş değildir. Bilakis Kur'an'ı okuyan kişinin duyulan sesini kastetmiştir. Bu ise kulların fiillerindendir. Kulların fiilleri ise sesleri ve lafızları bu fiillere dahildir, mahluktur. Allah Azze ve Celle ise fiili ve kelamı ile ki Kur'an da bu kelamdandır, Allah Azze ve Celle'nin kelamı mahluk değildir. İmam Bukhari, Cehmi'lerin ve benzerlerinin kastettikleri manayı kastetmiş değildir. Beyan edip açıklamış olduğu anlamı kastetmiştir. Söz söyleyen kişinin kendi nefsinde bulunan bir şeyden dolayı ayıplanmıştır. İmam Bukhari, Allah kendisine rahmet etsin. İmam Bukhari için layık olan, evla olan davranış, İmam Ahmet gibi Selef alimlerin yasaklamış oldukları gibi e, gereksiz sözleri terk etmektir. İlim ehlinin hatalı olmadıkları konularda ve kendilerinden aktarılan doğru olmayan nakillerde hatalı oldukları değerlendirmesinde bulunmak sıkça karşılaşılan bir durumdur. Allame Bekir bin Abdillah Ebu Zeyd, Allah kendisine rahmet eylesin. Keşfül edille anil galati alel eyimme adlı risalesinde imamlar hakkında onların aleyhine söylenmiş ya naklin sıhhati bakımından ya da anlayıştaki çarpıklıktan ötürü hatarlı görülen görüşlerin bir bölümünü bir arada toplamış, derlemiştir. et ve eser ruhu Alel-Fikri vel kitap adlı eserinde bu tür yanılgılardan örnekler zikretmiştir. Biz de bunlardan bazılarını nakledelim. Kadının hadler dışındaki konularda yargı kaza makamının e, makamında görevlendirilebileceğine dair Ebu Hanife'ye e, Ebu Hanife mezhebine nispet edilen meşhur bir görüş vardır. Bunun ardından müellif şöyle der. Onun, yani Ebu Hanife'nin mezhebi açısından kendisi aleyhine ifade edilmiş bir yanılgıdır bu. Doğrusu şu şekildedir. İmam, kadını yargı konusunda görevlendirdiği takdirde günah işlemiş olur. Kadının kadılık alanında hadler dışında verdiği hükümler uygulanır. Bu türden görevlendirme de asıl olan Böyle bir görevlendirmenin yapılmamasıdır. Niyetin dille telaffuz edileceği konusunda şafiye nispet edilen meşhur bir görüş vardır. Daha sonra şöyle demiştir: Bu görüş Şafii'nin namaz diğer ibadetler gibi değildir. Namaza ancak zikir ile girilir sözünün yanlış anlaşılmasından kaynaklanır. Mezhebin mensupları bu sözü niyetin telaffuz edilmesi olarak anlamıştır. Zikirle murad edilen namaza başlama yani ihram tekbiridir. Yani İmam Şafi burada ihram tekbirini kastederek e, zikir kelimesini kullanıyor fakat Şafi mezhebinin mensuplarından bazıları bunu niyet hakkında söylediğini zannederek e, adeta Şafi mezhebinin bir görüşü haline getiriyorlar bunu. İlim ehline karşı diğer bir mesuliyet, alimler hakkında mazeret araştırmaktır. Alimler Muhammed ve Vesselam'ın ümmetinin en hayırlı şahsiyetleridir. Onlarla ilgili temel esas bu olduğuna göre, bizlere gereken onlar hakkında mazeret aramak ve hüsnü beslemektir. Zira, Müslümanın görevlerinden biri de, herhangi bir itham, herhangi bir suçlama kulağına geldiği vakit, iman, hayır, din ve salah ehli kimseler hakkında hüsnü zam beslemektir. Allah Azze ve Celle, İfk hadisesiyle alakalı olarak Nur suresi 12. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarıyla hüsnizanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Müminler için hüsnizam beslemek ve mazeret aramak yüce bir ahlaktır. Ömer bin Hattab radiyallahu şöyle diyor. Müslüman kardeşinin ağzından çıkıp da hayır yönünde yorumlayabileceğim bir söz için sakın izam besleme. Bunu Hafız İbni Kesir tefsirinde nakleder. İbn-i da şöyle der. Kardeşin hakkında kulağına bir şey geldiğinde onun lehine mazeret ara. Bulamazsan da, böyle bir mazeret bulamazsan da bir mazereti vardır de. Bunu Ebu Şeyh el-İsbihani nakleder. Ebu Kılabe rahmetullah şöyle diyor. Kardeşin hakkında hoşlanmadığın bir şey kulağına geldiği vakit onun lehinde maziret ara. Bulamazsan kendi kendine herhalde kardeşimin benim bilmediğim bir mazireti vardır de. Yine bunu da Hafız Ebu Nuaym El-İsbihani Hilyet-ül Evliya'da e, nakletmiştir. Kardeşlik ilişkileriyle ilgili olarak söylenen sözler böyle olduğuna göre, hoca talebe, alim-ümmet ilişkisi için söylenebilecekler elbette bundan daha fazla olmalıdır. Bu durumda konu daha da bir kuvvetlenir. Süpki, Allah rahmet eylesin Şöyledir: Kişi sika ise, yani güvenilir biri ise ve lehinde iman ve istikamet sahibi olduğuna tanıklık, şahitlik ediliyorsa, sözlerinin ve yazılarındaki lafızlarının kendisi ve benzerler hakkında alışılmışın dışında yorumlanmaması gerekir. Bilakis o ve benzerler hakkında olması gerektiği gibi düzgün ve hüsnü zana uygun bir şekilde yorumlamak gerekir. Alimler için mazeret araştırma ile ilgili misallerden biri de halkul Kur'an fitnesi gibi fitne bunlar benzer fitneler sırasında işkence ve azapla ee, korkutarak bundan korkarak hakka aykırı cevap vermek suretiyle kalp imanla dolu iken küfür kelimesini söylenebileceğine dair sabit olan ruhsata göre hareket eden kimse için özür araştırmaktır. Alim de bir insandır ve korkuya maruz kalabilir dövülmek, hapsedilmek gibi korkular nedeniyle kendisinden istenen şeyi takviye yaparak söyleyebilir. İnsanlar için örnek teşkil ederek fitneye düşmelerine sebebiyet vermemek için Allah Azze ve Celle uğruna eziyetlere sabır göstermesi gereken böylesi bir alim, böyle bir alim hakkında daha layık olanı, azimeti terk ederek e, ruhsata göre amel etmiş olur. Böyle bir alim faziletli olanı terk etmiştir ama ruhsata göre amel ettiği için de bu kimse kınanamaz. Mervezi Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Ordudan bir adamı duydum. Ebu Abdullah'a yani Ahmet bin Hanbel'e İbnül Medine sana selam söylüyor diyordu. Ebu Abdillah sustu. Ona şöyle dedi. Abbas el-Amberi bana Ali bin el-Medine hakkında şunları söylediğini anlattı. Bir adam zikretti ve onun hakkında olumsuz değerlendirmede bulundu. Ona... Senden değerlendirmeni kabul etmiyorlar. Sadece Ahmet bin Hamberden kabul ediyorlar dedim. Ahmet işkence karşısında güçlü bir direnç gösterdi. Ben gösteremedim dedi. Bunu Hafız Zehbi Siyerü Alemin Nübelada naklediyor. Yine aynı eserde şu nakil vardır. İbrahim bin Abdullah el-Cüneyd şöyle dedi. Yahya bin Mayne duydum. Yanında Ali bin el-Medini zikredildi. Ona öfke duydular. İnsanlar nazarında o mürtettir dedim. Mürted değil, Müslümanlığı üzeredir. Korkut da kendisinden isteneni söylemiş olan biridir dedi. Görüyorsunuz Ali bin Medini, Allah ona rahmet eylesin. Bu ümmetin çok kıymetli büyük alimlerinden birisidir. Bazı kimseler onun ikrah altında söylediği Halkuk-u Or'an fitnesi esnasında ikrah altında söylediği bir sözden dolayı mürted olduğuna hükmedebilmiş ama ehli Sünnet'in ilim sahibi imamları bu düşüncelerden insanları sakındırmış ve korkup da kendisinden söyle, e, isteneni söylemiş birisidir. Yani bunu ikrah altında söylemiştir diyerek e, duruma açıklığa kavuşturmuşlardır. İbn-i el-Mavsili şöyle anlatır. Ali el Medini bana... Cehmileri tekfir etmeni engelleyen nedir dedi. Ben önceden onları tekfir etmiyordum. Ali İbnül Medini o şiddetli imtihan karşısında istenileni söyleyip olumlu cevap verince bana söylediklerini kendisine hatırlatan bir e, mektup yazdım. Yani e, nasıl bir mektup? Zamanında sen bana Cehmileri tekfir etmediğim için kızıyordun. Şimdi sen kendin onların bu fitne, çıkardıkları fitne karşısında istediği sözü söyledin. Diyerek bunu hatırlattım diyor. Birinin bana bildirdiğine göre o mektubu okuyunca ağlamış. Daha sonra kendisini gördüm ve bana şöyle dedi. Söylediklerinden hiçbirisi kalbimde yok. Evet bir şeye olumlu karşılık verdim. Yani onların dediği şeyi e, telaffuz ettim. Ama öldürülmekten korkmuştum. Sen benim güçsüzlüğümü biliyorsun. Tek bir kırbaç darbesi yesem ölürüm ya da benzer bir durum meydana gelir. Bundan sonra i̇bn Ammar, inanarak değil korkudan dolayı icabet etmiştir demiştir. Hafız Ebu zürat Razi, Allah rahmet eylesin şöyle anlatmıştır. Ahmet bin Hamber ne Ebu Nasir ı Temmardan, ne Yahya bin Mayin'den ve ne de sıkıntılı bir imtihana maruz kalıp da istenilene olumlu yanıt veren kişiden yazmak taraftarı değildi. Hafız Zehebi, Allah rahmet eylesin, bunu naklettikten sonra şöyle diyor. Bu sıkıntılı bir durumdur. Sıkıntıya maruz kalıp olumlu yanıt verenler için ve hatta açıkça küfre zorlananlar için ayet-i kerime ile amel edildiğinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Hak olan budur. Yahya, Allah'ına rahmet eylesin, sünnet imamlarından idi. Devletin işkence uygulamasından korkup takıya yaparak icabette bulundu. Tarih boyunca alimlerin şiddetle kına kınandıkları bir konu da idarecilerden bir şeyler almalarıdır. Bu durumda alim için fakirlik, muhtaçlık gibi mazeretler aramak gerekir. Hatta alim zengin olduğu halde yine de alması mümkündür. Zira devlet hazinesinden almamak veradan sayılır ki bu hususta herkes ilzam edilemez. Yani herkes veralı olmakla mecbur tutulamaz. Alimler insanlar içinde züht ve veraya en çok yaraşan kimselerdir. Bişr bin Abdülvahid şöyle anlatır. Rüyamda Ebu Nuaym'ı gördüm. Allah sana ne yaptı? Yani nasıl davrandı? Ee, dedim. Yani bu sözüyle hadis karşılığında aldıklarını kastediyor. Hadis karşılığında aldığı ücretleri kastediyor. O da şöyle dedi. Kadı durumuma baktı. Benim aile sahibi olduğumu gördü ve affetti. Zehebi rahimeullah şöyle diyor. Fakir olduğundan dolayı Hadis karşılığında az bir miktar e, aldı. Yani ücret aldı, sabit olmuştur. İbn Haşram şöyle anlatır. Ebu Nuaym'ın aldığım şeyler için beni kınıyorlar. Ama evimde 13 kişi var fakat bir tek çörek bile yok dediğini duydum. Evet. Talebelerden değil, devlet yöneticisinden aldıklarından dolayı kınamışlardır. Zehbi bu açıklamayı yapar. Alim hakkında mazeret aranacak bir husus da kendi kişisel tabiatıdır. Alim mesela hoşgörülü bir tabiata sahip olabilir. Bidat ehliyle yüzlerine karşı sert durma hakkı olduğu halde onlarla oturup kalkabilir. Durumlarına rızalık göstermediği halde haddi aşan müsamasından dolayı, hoşgörülüğünden dolayı onlar arasına karışabilir. Durumdan haberi olmayan cahil kimse de bidat ehli arasına karışmış olmasından dolayı bu alimin onlardan olduğunu zanneder. Vakıdi i̇bn Bizip hakkındaki sözlerinde şunları ifade etmiştir. 80 yılında dünyaya gelmiştir. İnsanların en çok vera sahibi olanlarından ve haramlardan en fazla kaçınanlarındandı. Kaderiyeden olmamasına rağmen kadercilikle suçlanmıştır. Kadercilerin sahip oldukları görüşten sakınır ve onları kınardı, ayıplardı. Değerli biriydi. Herkes onun meclisine gelip katılırdı. Kimseyi kovmazdı. Hiçbir şey söylemezdi hastalansa ziyaretine giderdi. Bu nedenle kendisini kadercilikle itham etmişlerdir. İmam Zehebi rahimehullah şöyle der: Onların yüzüne karşı sert görünmek hakka Buna hakkı vardı. Muhtemelen insanlara karşı hüsn-i zan besliyordu. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Yine ilim ehline karşı mesuliyetlerden bir diğeri Alimlere müracaat etmek ve özellikle fitne durumlarında görüşlerinden faydalanmaktır. Onların görüşleriyle hareket etmektir. İşlerin birbirine karışması, kargaşanın çoğalması, anlayışlarda, akıllarda yamulmaların meydana gelmesi fitne halinin ayrılmaz özelliklerindendir. Böyle bir durumda masum kalmak, alimlerin başını çektikleri cemaate aittir yöneten ve yönetilen olarak insanlara düşen görev alimlerin görüşüne tutunup oradan hareket etmektir. Çünkü insanların genelinin fitne ile meşgul olmaları ve bu konuda görüş beyan etmeleri daha fazla fitnenin zuhur etmesini, fitnenin daha fazla yaygınlaşmasını ve ümmetin iyice ayrılığa düşmesini beraberinde getirmektedir. Emniyet, güvenlik ve korkuyla ilgili genel hususlarda başvuru kaynağı ilim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 Allame i̇bn Sadi, Allah rahmet eylesin, şöyle der, Allah'ın layık olmayan fiillerinden dolayı kullarını edeplendirmesidir. Ona göre önemli bir konu, böyle bir durumda önemli bir konu, müminlerin güvenlik ve sevincine ya da haklarına musibet olacak korkuya dair kamu çıkarına yönelik bir husus kendilerine ulaştığında temkinli davranıp söz konusu haberi yaymada aceleci olmamaları gerekir. Bilakis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve olayları bilen, maslahatları ve bunların zıtlarını, bunlara aykırı durumları tanıyan görüş, ilim, nasihat, akıl ve izan ehli kendilerinden olan yetki sahiplerine götürmeleri gerekir. Söz konusu ehil kimseler gelen haberin yayılmasında müminler için bir maslahat bulunduğunu, sevinçlerine neden olacağını ve düşmanlarından korunmalarını sağlayacağını görürlerse gereğini yaparlar. Maslahat bulunmadı ya da maslahat bulunup da zararın maslahattan daha fazla olduğunu görürlerse söz konusu haberi yaymazlar. Bu sebeple Allah Azze ve Celle onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi buyurmuştur. Yani doğru görüş, fikir ve ilimleriyle bu haber hakkında belli bir sonuca ulaşanlar kastedilmiştir. Burada önemli bir kayda dair bir delil bulunmaktadır. Bu kaydede Herhangi bir konu hakkında araştırma yapıldığında konuyu kendileri ele almadan ehil olan kişiye havale etmeleri meseleyi ehline bırakmaları gerekir. Şimdi meselenin e, burada biz yetki sahipleri derken elbette e, Allah Azze ve Celle'nin e, ya i'hwelizine aminu etiur ve etiur Rasule ve ullemri minkum Ayetinde zikrettiği ulü'l kimler olduğu hakkında ulema değişik görüşler belirtirler. Yani sahabeden gelen görüşler mesela birisi şu şekilde. ül emr Allah Resulü aleyhissat ve sallam sahabeleridir demişler. Mücahit bin Cebir'den ve sahabeden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten gelen rivayete göre ül emr ile kastedilenler ilim ehlidir, alimlerdir diyor. İbn Abbas radıyallahu anh'unhumadan gelen rivayette Emir sahipleri, yetki sahipleri idarecilerdir diyor. Şimdi bizim burada yani kendi zamanımızı dikkate aldığımızda hangi ortamda olursak olalım elbette ilim ehli, kitap ve sünnetle hareket eden ilim ehli bizim için ulul emridir. Onlar e, yetki sahipleridir ancak onlara itaat kitap ve sünnete uyması şartyladır. Çünkü Allah Azze ve Celle e, az önce zikrettiğimiz ayette ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resul'e itaat edin. Bakın burada Allah Azze ve Celle'ye mutlak bir itaat. Resul'üne de mutlak bir itaat. Ve ullemri minkum Ve sizden olan emir sahiplerine de buyuruyor. Burada itaat emrini tekrar zikretmiyor. Çünkü ullemre yapılacak itaat ancak Allah'a itaate ve Resul'e itaate uygunsa, bunlara muvafık ise e, onlara itaat etmek mümkündür. Bunlara e, muvafık değilse itaat söz konusu değildir. Nitekim sahih bir hadiste bu açıkça belirtilir. Allah'a isyan olan bir konuda mahluka itaat yoktur. Haliyle, e, şimdi üzerinde durduğumuz Nisa suresi 83. ayetinde de, 83. ayetinde ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Yani bu, bunu yapmaları doğru değil. Devam ediyor ayet. Halbuki onu Rasule veya aralarındaki yetki sahibi kimselere götürselerdi. Yetki sahibi kimselere. Bizim için yani kendi asrımızı tıkkata aldığımız zaman bizim için yetki sahipleri, e, herhangi bir mesele hakkında görüş sahipleri, başvuru kaynaklarımız ilim ehlidir. Kitap ve sünnetle amel eden ilim ehlidir. E, onlara, bizden daha tecrübeli olanlara, bizden daha ilim sahibi olanlara danışmadan, ferdi hareketlerden, istişarede bulunmaksızın, müşaverede bulunmaksızın, ferdi şahs hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Evet. Şimdi meselelerin durumun daha iyi anlaşılması için dikkat edilecek bazı hususlar var. Bunlardan birincisi fitne durumunda insanlar belirli sorunlar hakkında hüküm bildiren nasları tek tek bilmek yerine maslahat ve mefsedet fıkhına ve bunların mertebeleriyle ilgili ilme ihtiyaç duyarlar. Çünkü şer'i siyasetle alakalı geneli ilgilendiren münkerler, ki genelde fitne sebebi bunlardır, taharet, namaz, haç ve evlilik boşanma gibi şahsi hallere benzemezler. Umumu ilgilendirirler. Bunlarla ilgili hakkın ne olduğunun anlaşılması genel olarak tavsili, detaylı deliller üzerine oturmakta ve hatta bu konuya dair e, bazısını zikredeceğimiz noktalara dayanmaktadır. Bunlardan birisi. Genel şer'i deliller ve birçok konuyu içeren külli kaydeler. İkincisi şer'i hedefler, mekasidu şeria. Üçüncüsü maslahat, mefsedet dengesi, yani yapılan işin getirdiği iyilikler yanında götüreceği kötülükler, beraberinde getirecek kötülükleri bunları dengelemek ve bunların dördüncüsü de detaylı deliller, tafsili delillerdir. Avamın ve hatta küçük ilim talebelerinin her ne kadar cüz'i nasları anlayabilseler de, genele, toplumun umumuna yönelik külli sorunları anlamaları mümkün değildir. Aynı şekilde şeriatın hedeflerinin anlaşılması, ancak nasların mücmellerinin, şeriat koyucunun tasarruflarının incelenmesi yoluyla gerçekleşir. Şeriatın ile ilgili fıkı herkesin ulaşamayacağı şerefli bir ilimdir ufaka ancak ilmin basamaklarında yükselip vakaya mutlali olanlar meseleyi bilenler meydana geleceği zannedilen ihtimaller üzerinde düşünebilenler e, ulaşabilir. Maslahat mefsedet dengesi şeriatın şeriatın maksatlarının vakanın maslahat ve mefsedetlerin mertebelerinin anlaşılmasına muhtaçtır. Bunların tümü de yalnızca ilim ehline aittir. Bu sebepten ötürü yapmış olduğu fiillerde Hızır, Musa Aleyhisselam'ın bilmediği maslahatları biliyordu. Allame i̇bn Sadi, Saadi, Musa ile Hızır kıssasına dair şu açıklamaları yapar. Bu faydalardan, bu kıssadan çıkarılacak derslerden, ibretlerden birisi, büyük öneme sahip olan şu kaydedir. Küçük şerrin işlenmesiyle büyük şer def edilir. Yani şerrin daha büyüğü küçüğüyle def edilir. Daha aşağıda olan maslahatın elden kaçırılmasına göz yumulmasıyla da daha büyük maslahat gözetilir. Çocuğun öldürülmesi bir şerdir, bir kötülüktür. Fakat çocuğun hayatta kalmasıyla ana babasını dinleri konusunda fitneye düşürmesi daha büyük bir şerdir. Kehf Suresi 60 ila ikinci ayetlerine dikkat ederseniz, Şeyh Nasır Es-Sadi'nin burada açıkladığı husus, kaydı budur. Yani daha büyük zararın küçük bir zarar işlenerek defedilmesi ve daha büyük maslahat için küçük maslahatların elden kaçmasına göz yumulmaz. Çocuğun öldürülmeksizin hayatta bırakılması ve korunması her ne kadar hayır gibi zannedilse de ana babasının dinlerinin ve imanlarının bekası daha hayırlıdır. Hızır bu sebeple o çocuğu öldürmüştür. Bu kural altına sayılamayacak kadar fer'i detay meseleler girmektedir. Maslahat ve mefsedetlerden biri her biri bu kurala dahil olur. Durum böyle olduğuna göre ıslah hakkı yalnızca münkeri tanıyan, kötülükleri tanıyan ve ıslah yollarını, bunları giderme, bunları düzeltme yollarını bilen ilim ehline aittir. Toplumun umumuna ait işlerde de sadece alimler hak sahibidir. İmam Nevevi Allah rahmet eylesin şöyle der: Sonra emir ve yasaklamada bulunacak olan neyi emredip neyi yasaklayacağını bilen alimden başkası değildir. Bu durum konunun değişmesiyle değişiklik arz eder. Şayet konu namaz, oruç, zina, içki gibi zahir olan vaciplerden ve meşhur haramlardan ise her Müslüman o konunun alimidir. Yani bu herkesin, her Müslümanın bilmek zorunda olduğu bir meseledir. Fakat konu fiiller ve sözlerle ilgili daha incelikli bir konu ise... İştahatla alakalı bir mevzu ise, avamın bu durumda müdahale ve inkar hakkı bulunmamaktadır. Bu hak sadece alimlere aittir. İkinci husus, şer'i siyasetle alakalı olarak toplumun genelini ilgilendiren kötülüklerin büyük çoğunluğu hakkında uyarıda bulunacak olan kimseler, hakim idarecilerdir. İnsanların onlar üzerinde herhangi bir etki güçleri bulunmaz. Şer'i hükümler güçle alakalıdır. İdarecilere tesir edebilecek olanlar sadece alimler, insanların ileri gelenleri ve söz sahibi olanlarıdır. Avama düşen ise bu kimselere ihtiyaç içinde olmaktır. Bilakis avamın geneli ilgilendiren, toplumun umumunu ilgilendiren bu kötülükleri, mülkerleri değiştirmeye kalkmaları daha büyük fesada yol açabilir. Üçüncü husus, böyle bir konunun, Avama bırakılması, Müslümanları parçalar, onların birliklerini bozar, dağıtır. Çünkü avamın görüşlerinden hareket edecekleri öncüleri, ilim ehli yoksa bir konu üzerinde ittifak etmeleri düşünülemez. Bu sebeple ehli hal vel akde başvurulması gerekir. Allame Salih Fevzan, Allah selamet versin, şöyle der. Bize düşen görev, temkinli davranıp acele etmemektir. Allah subhanehu ve teala ümmetin geneliyle ilgili konularda temkinli olmayı emretmiştir. Barış, savaş ve toplumun umumunu ilgilendiren konularda başvuru merci olarak idarecileri ve özellikle de alimleri belirlemiştir. Bireylerin bu konulara müdahalesi caiz değildir. Çünkü böyle bir durum ümmeti parçalar ve birliği bozar. Müslümanların başlarına çorap örmeye çalışanların ellerine fırsat verir. Dördüncü husus. Toplumun geneline alakadar eden konularda bu gibi e, umuma dair meselelerde e, münkerler, kötülükler önemli bir mesele üzerine oturmaktadır ki bu mesele mümkün ve imkansızlık meselesidir. Münkerin bu vesileyle değiştirebilmesi mümkün müdür değil midir? Münkerin daha büyük bir münker yani bir kötülüğün daha büyük bir kötülük meydana getirmeden değiştirilmesi mümkün müdür, değil midir? İmkansızlık durumunda, Müslüman böyle bir vesileye sarılmama şeklinde veya şartlar mevcut olduğu sürece engel olarak değiştirme şeklinde bir çözüm içerisinde olabilir mi? İmkanın varlığı ve yokluğunun belirlenmesi, insanların çoğunluğuna ve avamına değil, bilakis Allah'ın şeriatını bilen, insanların içerisinde bulunduğu vaka konusunda basiret sahibi olan, Alimlere kalmıştır. Beşinci husus, konunun alimlerine ve büyüklerine havale edilmesi durumu dışında, avamın onların görüşünü anlaması ve hatta tanıması mümkün değildir. Huneyn gazvesinde ganimetler paylaştırıldıktan sonra malların ve esirlerin geri iade edilmesini istemek üzere Hevaz'ın kabilesi gelmişti. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve bebekler. Allah Resulü vesselam onlara iki şık sundu, iki seçenek sundu. Onlar da esirleri tercih ettiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine hutbe okudu ve şöyle buyurdu. Bu kardeşleriniz bize tevbekar olarak, tevbe ederek gelmişlerdir. Ben onlara esirlerini geri vermek istedim. Kim bunu helal etmek isterse gereğini yapsın. Kim de kendisine verene kadar Allah'ın bize bahşettiği ganimetin en başından itibaren payını almak isterse öyle yapsın. İnsanlar onlara helal etki yapan Resul dediler. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam onlara sizden kimin izin verip kimin vermediğini bilemiyoruz. Gidin ve alimleriniz bu konuyu size iletsin, bize iletsin dedi. İnsanlar gittiler, alimleri kendileriyle konuştu sonra Nebi Aleyhissalatü Vesselama geri döndüler ve helal edip izin verdiklerini bildirdiler. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam avamın görüşlerinin bilinmesini alimlerine ve reislerine havale etmiştir. Diğer bir mesuliyet, hakkında söz söylenmemiş kimse bulunmadığından dolayı temkinli olmaktır. Alimlerin hayat hikayelerini, hatta bütün insanlık tarihini inceleyen kimse, öne çıkmış olup da hakkında ihtilaf edilmemiş hiçbir kimse bulamaz. Bu ümmet içinde tebaruz etmiş hiçbir kimse yoktur ki, hakkında söz söylenilmemiş olsun. Bir kesim, kendisine tazim gösterip, tasvip ederken, saygı gösterirken, bir kesimde tahkir edip, aşağılayıp, hatalı ve günah işlemiş olarak görmektedir. İmam Zehebi, Allah rahmet eylesin, Hüseyin bin Mansur el-Hallac'ın e, biyografisini, hal tercemesini verirken, bu konuda uzunca açıklamalarda bulunmuştur ve şöyledir. E, yani bu Hallacı Mansur, İlhat, dinden çıkmak ve zındıklık propagandacısı olmasına rağmen, bazı kimseler tarafından veli olduğuna inanılan bir şahıstır Hallacı Mansur. Öneminden dolayı Zehebi'nin bu sözlerini zikredelim. Diyor ki Zehebi: Ey fakih! Müslümanı kesin bir delil olmaksızın tekfir etmemen gerekir. Nitekim sahtekarlığı ortada olan, iş dünyası paramparça olmuş, zındıklığı besbelli olan kişi hakkında ariflik ve velilik inancına sahip olman da caiz değildir. Ne bu ne de o. Bilakis adalet şu ki Müslümanların salah ve ihsan sahibi olarak gördükleri kimse gerçekten öyledir. Çünkü Müslümanlar Allah'ın yeryüzündeki şahitleridir. Ümmet sapıklık üzere bir araya toplanmaz. Müslümanların facir, münafık ya da batıl içinde gördükleri kimse de gerçekten öyledir. Yalnız Zehebi'nin buradaki kastı ümmet sapıklık üzerinde bir araya gelmez sözünde de ifade ettiği gibi bütün Müslümanların hakkında ittifak ettiği kimse hakkındadır. Ümmetin bir kesiminin sapık ilan ettiği, bir kesiminin övgüyle anıp yücelttiği ve üçüncü bir kesiminin de tevakkuf edip hakkında olumsuz görüş beyan etmediği kimseyle ilgi olarak böylesinden geri durmak, durumunu Allah'a havale edip genel genel anlamda onun için başlanma dilemek gerekir. Çünkü Müslümanlığı yakini olarak asıldır. Esas olan Müslümanlığıdır. Sapıklık içinde olduğu ise şüphelidir. İşte bu şekilde Müslümanlara karşı kin duyma hususunda Kalbin rahat etmekte ve saf kalabilmektedir. Hem sonra şunu da bil ki, kıble ehlinin hepsi, mümin, fasık, sünni, bid'atçı, asab ı kiram dışında hiçbir Müslüman hakkında kurtuluşa ermiş, bahtiyar birdir şeklinde görüş birliğine varamamıştır. Hiçbir Müslümanın helak olmuş bir betbat olduğusunda da icma etmemişlerdir. İşte sıttık ümmetin bir ferdi. Onun hakkında kıble ehlinin nasıl paramparça olduğunu biliyoruz. Ömer, Osman, Ali, İbnü Zübeyr, Zübeyir, Haccac, Me'mun, Bişirel Merisi, Ahmet bin Hanbel, Şafii, Bukhari, Nesai ve bunlardan başka hayır ya da şer yönünde bugünlere kadar gelmiş, gelip geçmiş birçok kişi hakkında da durum aynıdır. Hayır alanında mükemmel bir öncü imam yoktur ki cahil ve bidatçı Müslümanlar onu kınayıp hakkında olumsuz görüşler beyan etmiş olmasınlar. Cehmelik ve rafızlilikte başı çeken hiçbir kimse yoktur ki, ona arka çıkan ve destekleyen heva ve cehalet eseri olan görüşlerine din gibi sarılan birileri bulunmasın. Nazarı itibara alınacak olan, heva ve cehaletten uzak olan, vera ve ilim sıfatlarına sahip bulunan cumhurun, çoğunluğun görüşüdür. Ey Allah'ın kulu, Hallac'ın Karamita'nın başlarından, zındıklık, e, zındıklık davetçilerinden olan Hallac'ın meşrebini bir düşün. İnsaflı ol, verayı elden bırakma. Bu konuda takvalı ol ve kendine dikkat et. Bu şahsın şemaili sana, yani onun gelişatına dair, hayat hikayesine dair e, durumu sana, bir İslam düşmanının batıl ve hak ile meydanda görünmek hoşuna giden bir liderlik sevdalısının şemaili gibi görünüyorsa, onun hayat tarzı gibi görünüyorsa, onun meşrebinden uzaktır. Şayet bu durumdayken, Allah sakındırsın, haklı, hidayet ehli ve hidayete sevk eden biri olarak görünüyorsa, o zaman Müslümanlığını yenile ve seni hakka muvaffak kılması, kalbini dini üzere sabit kılması için Rabbinden medet dile. Zira hidayet Allah'ın Müslüman kulunun kalbine attığı bir nurdur. Kuvvet ancak Allah'ındır. Şüphe eder de hakikatini bilemezsen ve hakkında söylenenlerden uzak durursan, kendini rahatlatmış olursun ve Allah sana ondan asla sormayacaktır. Bazıları da e, Zehebi'nin, Allah rahmet eylesin, bu nasihatlerinin çok daha e, tersine bir durum içerisindeler. Bilakis birilerini illaki tekfir etmek zorundaymışsın gibi hareket ederler. İnsanların hoşnutluğu elbette ulaşılamayacak bir gayedir. Onlardan kurtulabilmenin de yolu yoktur. İmam Şafi, Allah rahmet eylesin, şöyle der. İnsanlardan kurtulmanın yolu yoktur. Seninle ilgili salahın kimde olduğuna bak ve ondan ayrılma. Yani halinin düzelmesine sebep olan kimse, sen ona bak, ondan uzaklaşma. Hakkında söz söylenen kişi bir mülhit ve şirret olmasına rağmen veli olarak inanılıyor ise, o şekilde tanınıyorsa, o şekilde görülüyorsa hiç şüphe yok ki asıl durumu insanların nazarında mutlaka meydana çıkaracak ve Allah... Ümmet içindeki zeki kişilerden onun kusurlarını ortaya dükecek olan kimseleri musallat edecektir. i̇bn Arabi, Hallaç ve diğer mülhidler hakkında bu durum açıkça görülmektedir. İlim ehli onlara çeşitli reddiyelerde bulmuşlar, ee, küfre sapan, ilhada sapan durumlarını sergilemişlerdir. Hakkında söz söylenen kimse, hayır, salah, takva ve din imamlığı konusunda ehil kimselerden olan bir alim ise, ve buna rağmen şerli olduğuna inanılıyor, öyle görülüyorsa ve bir topluluk tarafından da karalanıp ayıplanıyorsa, hakkında söylenenler kendisine zarar verecek değildir. Böyle bir ilim adamı, ulumaların zarar veremediği yüce bir dağ gibidir. Hüseyin el-Kerabi'si şöyle der. Ahmet bin Hambel hakkında ileri geri söz söyleyenler, Ebu Kubeys dağını ayakkabılarıyla yerle bir etmeye çalışanlara benzerler. İmam Zehebi, Şafii Hal tercemesi e, zikrederken, derken onu zikrederken derken şöyle diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Bazıları değerini düşürerek ona kusur yanmak istemişler ama bu çaba onu sadece yükselmesini ve yücelmesini sağlamıştır. İnsaflı kimselere akranlarının onun hakkında hevaya dayalı görüşler beyan ettikleri zahirdir. İmamet konusunda tebaruz etmiş olarak muhaliflerine reddiyede bulunup da düşmanlık edilmeyen kişi çok azdır. Hevadan Allah'a sığınırız. Fudayl bin İyaz İbrahimolla e, yine Zehebi Fudayl bin İyaz'ın hal tercümesinde şöyledir. Önde gelen büyük şahsiyetler ve benzerleri hakkında Rafizi ve Hariciler ileri geri görüş beyan ettiklerine, Fudayl gibileri hakkında konuşulduğuna göre insanların dilinden kim kurtulabilir ki? Fakat kişinin imameti sabit olduğunda hakkında söylenen hiçbir şey ona zarar veremez. Ancak alimler hakkında söz söylemek Adalet ve vera ile dengelenmeye muhtaçtır. Tek bir şahs hakkında birbirinden farklı olan bu kadar görüş içinde isabetli olanı temkinli davranmaktır. Alimlerin ve bariz şahsiyetlerin hataları insanlar arasında kulaktan kulağa aktarılır. Yakın uzak herkes bu hataları hiç de temkinli davranmadan dinlerler. Bu durumda yapılması gereken şey kişinin temkini elden bırakmamasıdır çünkü Allah Azze ve celalinin kitabının ve Rasul Aleyhisselatü Vesselamın tertemiz Sünnetinin getirmiş olduğu İslami ahlak temkin ahlakıdır. Bu da etrafa yayılmadan önce haberin doğruluğunun araştırılması, tahkik edilmesidir. Temkinli olmak her durumda geçerli olan bir Sünnet olsa da şu iki durumda kesindir: Haberde şüphe uyandıran bir delilin bulunması. Mesela haberi söyleyenin fasık olması, sözün garip veya kesin delille sabit e, temel olan, temel esas olan bir e, kaideyle çelişkili bulunmaz. Âlimler hakkında söylenen sözler bu delillerden hiçbirinden yoksun değildir. Ümmetin lehlerinde şahitliği nedeniyle alimlerin adalet ve faziletleri sahibettir. Hucurat suresi 6. ayetinde şöyle buyurulur. Ey iman edenler! Bir fasık size haber getirdiği zaman araştırın. Yoksa bilmeden bir toplaya kötülük edersiniz de sonra yaptığınızdan pişman olursunuz. İmam i̇bn Cerir tefsirinde bu ayetin izahında şöyle der. Sıhhatini öğrenene kadar bekleyin. Kabul etmekte acele etmeyin. Ta ki bilginiz olmaması sebebiyle haklarında atılan iftiradan dolayı suçsuz bir topla cinayet isnadında bulunmayasınız. Sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Yani kendilerine isnat etmiş olduğunuz suç nedeniyle pişmanlık duyarsınız. Fitnelerin, kötülüklerin, karmaşık hallerin ve zihin karışıklığının bulunması. Böyle bir durum vuku bulduğunda, fitne ve şer zamanların getirdiği yalan ve iftira nedeniyle temkinli olmak ve araştırmak elbette çok daha gereklidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nisa suresi 83. ayetini tekrar zikredelim. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince hemen onu yayarlar. Halbuki onu... Rasule veya aralarında yetki sahibi kimselere götürselerdi, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. size lütuf ve rahmeti olmasaydı, pek azınız müstesna şeytana uyup giderdiniz. Bu ayet, Müslümanlara ait, savaşan bir birliğin düşmandan emniyette bulunduklarına dair kendilerine ulaşan bir haberi etrafa yayan bir toplumun bu tutumuna karşı çıkmaktadır. Bu haberi nebi Alesat ve Saam'dan ve e, birlik komutanlarından e, daha önce, onlara bildirmeden önce insanlar arasında ifşa edip yaydılar demektedir. Aslında yapmaları gereken şey, konuyu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve yetki sahiplerine bırakmaktır. Fitne durumunda şahıslar hakkında karama, karalamalar çok olur. Hatta ümmetin öncüleri, alimleri ve ileri gelenleri hakkında karalamalarda bulunmak, fitnenin öncelikli işlerindendir. Bu konuya dair sahabe-i arasında hukuk bulan fitnelerden ibret almak gerekir. Bu fitnenin başlaması Allah sahabelerin hepsinden razı olsun bazı hakkında yapılan karalamalardır. Aklı başında kişilerin insanların çoğunun arasında dolaşan sözlere aldanmaması gerekir. Dolaşan lafların durumunun doğruluğuna dair delil olarak e, bu söylentileri delil olarak değerlendirmemelidir. Kalabalıklar Hüsnü zandan daha hızlı kapılırlar. Binlerce ağızdan da duymuş olsan, bizzat şahit olan kişiden duymadıkça her söyleneni tasdik etme. Bizzat şahit olanın söylediklerini de temkinli davrandığından emin olmadıkça tasdik etme. Şahit olduğu konuda temkinli olanın da art niyet ve hevadan beri olduğundan emin olmadıkça onun sözünü tasdikleme. Bu sebeple Allah bize zanda bulunmayı yasaklamış ve zanlı hak konusunda hiçbir şey ifade etmeyen bir günah olarak görmüştür. İnsanlar etrafta dolaşan haberler konusunda temkini elden e, bırakmamış olsaydılar, başkaları hakkında karalamada bulunma ve iftira felaketinden salim kalırlardı. Temkinlilik, kişinin takvasına ve Allah'tan korkusuna delildir. Bu sebeple selef, şahıslar hakkında hüküm verme konusunda işini sağlam ve temkinli yapanları övmüşlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. İmam Zehebi Yahya bin Said rahmetullah hakkında şöyle diyor. Kişiler hakkında haktan sapmadan azami surette temkinli ve dev, e, dengeli ölçülü davranan Yahya bin Said gibisini görmedim. Yani bu gibi davranışlar üstünde. Temkinli davranmakla ilgili huslardan biri de naklin sabit oluşundan sonra hatanın da sabit olduğu konusunda temkinli olmaktır. E, ta ki işten yanlış anlamış olmasın veya sözü zan ve tahmine göre ya da haset, nefsi maksatlar veya hevaya yahut da insanların sözlerin hakikatinin ne olduğunu bilmemeye veya sözü olduğu gibi anlamamaya dayalı olmaz. Şeyhülislam Ümteymiye Allah rahmet eylesin şöyle der. Nakirde bulunanlardan çoğunun maksadı yalan söylemek değildir. Fakat lafızlarını ve muratlarını tanımayı sağlayan husları nakletmeksizin, İnsanların sözlerin hakikatini bilmek bazı kimselere zor gelebilir. Bazıları da mazur görülebilir. Sübki de şöyle der. Bir defa bir laf duyup da onu olması gerektiği şekilde anlamayan, kitaba, müellifine, müellifle ilişkisi bulunanlara ve yolundan gidenlere saldıran kimseler gördü. Halbuki o, bu bahsi geçen müellif, bu kişinin ulaştığı o manayı kastetmiş değildir. Yine şer'i, akli ve örfi açıdan kabul edilen huslardan biri de Allah Azze ve Celle'den tebliğ ettikleri şeylerle ilgili olarak peygamberlerin haricinde hiçbir insanın hatadan masum olmadığını bilmek gerekir. Hatta e, hata etmek beşerin ayrılmaz bir tabiatıdır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam her Ademoğlu hata edicidir. Hata edenlerin da tövbe edenlerdir buyuruyor. Bu konuda insanlar iki sınıfta yer alır. Birincisi, hata eden ama hatası az olan ya da doğruları yanında hataları fazla yer tutmayan sınıftır. Bu sınıfta asıl olan doğrunun araştırılmasıdır. İkincisi, doğruları işleyen ama doğruları az olan ya da hataları yanında doğruları pek fazla yer tutmayan sınıftır. Bu sınıfta asıl olan da hataya düşmek ve haktan sapmaktır. Bu ümmet içinde itibar edilen alimler birinci sınıftandırlar. Yani e, ara sıra hata etseler de genellikle doğru, e, doğruya isabet eden sınıftandırlar. Zira bu alimler bahsi geçen ayetlerin delalet ettiği gibi zikredilen ayetlerin delalet ettiği gibi adil kimselerdir. Alimler bu ümmetin seçkin şahsiyetleridir. Günümüzde maalesef ee, hiçbir delile dayanmayan, zanna dayalı e, sözler söylenmekte ve bu sözlere akide bina edilmektedir. İşte i̇bn Baz'ın, Allah rahmet eylesin, zamanın şartlarına göre fikir değiştirdiği, fetvalarını buna göre değiştirdiği gibi veyahut buna benzer, değişik e, zanna dayalı sözlerle insanlar çok daha farklı, kitap ve sünnetin göstermediği, bilakis önderliğine köşe başlarına şeytanın oturduğu ve şeytanın davet ettiği yollara bu gibi zanlar sebebiyle düşmektedirler. Allah rahmet eylesin İbn-i şöyle diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan önceki her ümmetin alimleri o ümmetlerin en şerli kişileriydi. Ancak Müslüman olanlar bundan müstesnadır. Müslümanların alimleri Müslümanların en seçkin şahsiyetleridir. Çünkü alimler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti içerisinde halifeleridir. Onun hayatiyetini yitirmiş olan sünnetlerine hayat veren şahslardır. Kitap onlarla, onlar da kitapla dik durmuşlardır. Onlar kitabı korumuşlar, kitap da onları korumuştur. Bu ümmetin alimlerinin durumu böyle olduğuna göre, doğrularının çokluğu yanında işledikleri az hatalar gözden e, görmezden gelinmelidir ve onların durumları dikkate alınmamalıdır. Genel durumları, umumi durumları değerlendirilmelidir. Said İbnül Müseyyep Allah rahmet eylesin şöyledir. Hiçbir ilim şeref ve fazlet sahibi insan yoktur ki kendisine bir kusur bulunmaz. Fakat kimin fazileti kusurundan fazlaysa fazileti kusurunu götürür. Nitekim kusuru daha baskın gelen kimsenin de kusurları faziletini götürür. İmam İbn Abdilber bazı seleften şu sözlerini zikreder, nakleder. Alim hatadan salim kalamaz. Az hata, çok doğru işleyen kimse a, e, alimdir. Az doğru, çok hata işleyen de cahildir. Süfyanı Sevri de şöyle der: Neredeyse hiç kimse paçasını yanlış yapmaktan kurtaramaz. Yanlışlardan korunmak kişide baskın bir tutumsa, yani genel durumu, bu ise yanlış yapsa da korunur. Kişideki baskın tutum, yani genel gidişatı yanlış yapmak ise o kimse terk edilir. Ebu Hatim İbni Hibban, Allah rahmet eylesin, şöyle der. Sahih adalet vasfına sahip olan sebt, yani güvenilir bir, sağlam bir şeyhin, rivayetindeki vehimlerinden dolayı, yani ufak tefek yanılgılarından dolayı hadisinin terk edilmesi insaftan değildir. Şayet böyle bir yol izlenecek olsa, Ez-Zühri'nin, İbni Cüreyc'in, Es sevrinin Şube'nin hadisini terk etmemiz gerekir. Onlar Hıfz ve itkân sahibi kimselerdir. Ezberden tahtiste bulunurlardı, yani ezberden hadis rivayet ederlerdi. Masum değiller ki rivayetlerinde vehimde bulunmamış olsunlar. Bilakis bu gibi durumlarda evla ve ihtiyata en uygun olan tutum, sept birinin, yani güvenilir birinin yapmış olduğu rivayetleri kabul etmek ve doğrularına baskın gelecek şekilde fahiş bir dereceye varmadığı sürece vehimde bulunmuş olduğu, yanılgıda bulunmuş olduğu rivayetleri de terk etmektir. Bu durumda doğrularına baskın geldiği durumda zaten terk edilmeyi hak etmiştir. İbn-i de da Allah rahmet eylesin şöyle der. Şer'i konuda ilmi bulunan ve vakayı bilen kimse kesin olarak bilir ki, İslam içerisinde salih bir geçmişi, güzel eserleri bulunan değerli bir zat, İslam ve Müslümanlar nazarında belli bir konuma sahip olduğu halde ayağı sürçüp kayabilir. Ama bu konuda mazurdur ve hatta iştahat etmiş olması sebebiyle ecir kazanır. Yaşadığı bu zelle de kendisine tabi olması caiz değildir. Ayrıca Müslümanların gönlünde sahip olduğu konumun ve imamlığının da hiçe sayılmaması gerekir. Bu caiz değildir. Yine şöyle der. Hata eden veya yanlış yapan kimseler toptan terk edilip işledikleri güzellikleri hiçe sayılsaydı, ilimler, sanatlar ve hikmetler bozguna uğrar ve bunlar yoluyla elde edilenler körelir giderdi. Hafız İbni Recep el İnsaflı kimse kişinin doğrularının da az olan hatalarını bağışlayandır demiştir. İmam Zehebi Siyerü Âlemün Nübelâ'da şöyle diyor: Sünneti ve sünne ehlinin severiz. Alimi de kendisinde var olan ittiba ve övgüye değer vasıflarından dolayı severiz. Mümkün bir tevil ile ortaya koyulan bid'ati sevmeyiz. Nazar itibarı alınacak olan sadece güzelliklerin çokluğudur. Muhammed bin Nasr el-Mervezi'nin e, hal tercümesinde de Zehebi şöyle der. Herhangi bir imam, ilimde öncü bir kimse, affedilebilecek bir hatayı her işlediğinde aleyhinde olsak, onu bidatçı ilan etsek ve terk edip yalnız bıraksak, ne i̇bn Nasır, Nasr, ne i̇bn Mende ve ne de bunlardan daha büyük şahsiyetler kendilerini bizden kurtaramazlardı. İnsanları hakka hidayet eden Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Hevadan ve katı kalplikten Allah'a sığınırız. İbnü i Huzeyme hal tercümesinde de Zehebi şöyle diyor. İmanındaki sıhhati ve hakka uymaktaki titizliğine rağmen, iştahında hata eden herkesi hiçe sayar, bidatçı ilan edersek, imamlardan çok azı kurtulabilir. Allah lütuf ve keremliğiyle hepsine rahmet etsin. Katad-ı Rahim'in biyografisinde hal tercümesini zikrederken yine şöyle der. Umarız ki Allah, yaratıcıyı tazim ve tenzih maksadıyla bidate bulaşmış ve bütün kapasitesini harcamış olan böyle kimseleri mazur görecektir. Allah hakimdir, hikmet sahibidir, adildir. Kullarına karşı lütuf sahibidir. O yaptıklarından sorgulanamaz. Hem sonra ilim önderlerinden büyük bir şahsiyetin doğrularının sayısı çok olduğu, hak arayışı içerisinde bulunduğu bilindiği, geniş bir ilme, keskin bir zekaya sahip olduğu, sala Vera ve ittiba ehli olarak tanındığı zaman zelleleri, ufak tefek ayak kaymaları başlanacaktır. Böyle bir kimseyi sapık ilan etmez, bir kenara atarak iyiliklerini unutmayız. Evet, bidati ve hatası konusunda kendisine tabi olmayız. Bu hususta tevbesinin kabul edileceğini ümit ederiz. Yine Siyer-i Âlam'ın şöyle diyor Zehebi. Ebul Hasen-i şöyle demiştir. Ebu Sehil Es-Sa'luki'yi dinlemişti. Ebu Bekir el-Kaffal'ın tefsiri hakkında kendisine soru sorulduğunda bir yönden takdis etmiş, yani bir yönden temize çekmiş, bir yönden tetnis etmiş. E, yani hoş görmemişti. Mutezile düşüncesine olan desteği sebebiyle onu hoş görmemişti. Zehebi devam ediyor. Derim ki, o ölüp gitmiştir. Mükemmellik azizdir. Alim kimse ancak sahip olduğu faziletlerin çokluğu sebebiyle methedilir. Düştüğü tek bir hatadan dolayı iyilikleri toprağa gömülmez. Düşmüş olduğu bu, duruda, bu durumdan dönmesi ümit edilir. Hak arayışı konusunda var olan kapasitesini seferber etmesi sebebiyle, elinden gelen gayreti göstermesi sebebiyle bağışlanabilir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a aittir. Yine Bişir bin Velid el hal tercümesinde şöyle der. Güzel bir yaşantıya sahipti. Allah'ın izniyle, dürüstlüğünü ve hayrını ortadan kaldırmayacak bir zellesi olmuştur. Evet bu kural yani kötülüklerle iyilikler arasında denge kuralı bidat olarak ihdas edilmiş bir kural değil bilakis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin pratiğe döktüğü sünnete uygun selef kaynaklı bir kuraldır. Buna dair en bariz delillerden biri Hatıb bin Belta kıssasıdır. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anın rivayetine göre şöyle anlatmıştır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi beni, Ebu Mersedi ve ez Zübeyri, hepimiz atlıydık. Bu şekilde gönderdi ve şöyle buyurdu. "Hah bahçesine varana kadar gidin. Orada müşriklerden bir kadın var. Beraberinde Hatip bin Belta, Hatib bin Ebi Belta'nın müşriklere gönderdiği bir mektup var. O kadına yetiştik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi e, yoluna devam ediyordu. Mektup dedik, bende mektup yok dedi. Kadını tuttuk, aradık. Mektup falan bulamadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez. Ya mektubu çıkarsın ya da seni soyarız dedik. Kadın işin ciddiyetini görünce bir örtüyü paravan ederek peşlemalını indirdi ve mektubu çıkardı. Kadını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdük. Ömer radiyallahu an, ey Allah'ın Resulü, hatıp Allah'a, Resulüne ve müminlere hainlik etmiştir bana izin ver de vurayım boynunu dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hatip'a böyle yapmana seni sevk eden nedir dedi. Hatip, vallahi Allah'a ve Resulullah'a inanmamam gibi bir durum söz konusu değildir. O toplum yanında ailemi ve malımı Allah'ın kendisiyle müdafaa edeceği bir elim olsun. Elim ayağım olsun istedim. Ashabından her birinin Orada Allah'ın kendisiyle ailesini ve malını savunacağı bir aşireti mutlaka var ama benim yok dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Doğru söyledi. Onun hakkında hayırdan başka bir şey söylemeyin. Ömer radıyallahu an ama o Allah'a, Resulüne ve müminlere hainlik etti. Bırak da boynunu uğrayım dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o Bedir ehlinden değil mi? Umulur ki Allah Bedir ehline muttali olmuş ve dilediğinizi yapın. Size cennet vacip olmuştur. Veya size mağfiret ettim, sizi bağışladım demiştir buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Allah ve Resulü en iyi bilir dedi. Evet bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Nebi aleyhissalatü vesselam sahabe-i kiramı ceşul usreyi yani zorluk ordusunu teçhizatlandırmak üzere teşvikte bulunduğu sırada aralarında Osman bin Affan radıyallahu anh de vardı. Onun grubu hemen harekete geçti. Osman bin Affan radıyallahu an bin dinar getirip Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın kucağına döktü. Bunun üzerine Nebi Aleyhissatü vesselam bugünden sonra İbn Affan'ın yaptıkları kendisine zarar vermez buyurdu. Bunun bu sözleri Allah Resulü Aleyhissatü vesselam defalarca tekrarladı. Bunu da Ahmed Tirmizi ve Hakim rivayet etmişlerdir. Bu iki hadiste Kişinin faziletlerinin çok olmasının bazı günahlarını ve eksikliklerini gölgelendirdiğine dair bir delil bulunmaktadır. Nazar itibara alınacak olan insanın baskın olan durumudur, genel gidişatıdır. İmam İbnül Kayyım, Allah rahmet eylesin, iyilikler ve kötülükler arası denge kuralı ile ilgili deliller üzerinde şöyle der: Şeriat ve hikmetin kaydelerinden biri de iyilikleri çok ve büyük olan İslam'da görünen bir etkisi bulunan kimsenin Başkalar için muhtemel olmayan şeylere sahip olması ihtimal dahilindedir. Zira masiyet, günahlar bir pisliktir. Su iki kulle miktarına ulaşınca pisliği götürmez. Az miktardaki su ise bunun hilafınadır. Az miktardaki su en ufak bir pisliği dahi götüremez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ömer'e hitaben söylediği, Ne biliyorsun, umulur ki Allah Bedir ehline mutlali olmuştur ve dilediğinizi yapın, sizi bağışladım demiştir, sözü bu kabildendir. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisi ve Müslümanlara karşı casusluk faaliyetinde bulunan böylesine büyük bir suç işleyen kimseyi öldürmesine engel olan şey budur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kimsenin Bedir'e katıldığını bildiriyor. Bu durum cezayı gerekli kılan hususun var olduğuna fakat o büyük olaya şahit olmasının bu cezanın gerçekleşmesine mani olduğuna delalet etmiştir. Böyle büyük bir hata iyilikleri bulunan bir kimse hakkında bağışlanmıştır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam tasaddukta bulunmaya teşvik edince Osman radıyallahu anh'ın bol miktarda infakta bulunması, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da bunun üzerine bundan sonra Osman'ın yaptıkları zarar vermez buyurması, Talha radıyallahu anh Uhud günü sırtına basıp kayanın üstüne çıksın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde eğilince Allah Resulü onun için Talha'ya cennet vacip oldu demesi bunun örnekleridir. Evet. Musa Kelimullah üzerinde Kelamullah yazılı olan levhaları elinden atmış, levhalar kırılmıştı. Ölüm meleğinin gözüne vurup gözünü çıkarmıştı. İsrail gecesinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında Rabbine sitem ederek, benden sonra gönderilip de ümmeti içinden cennete girecek olanların sayısı benim ümmetimden cennete girecek olanlardan daha fazla olan bir genç demişti. Allah'ın bir peygamberi olan Harun'un sakalını tutup kendisine doğru çekmişti. Bütün bunlar Musa Rabbi katındaki değerinden hiçbir şey eksiltmemişti. Rabbi ona ikramda bulunur, onu severdi. Musa'nın yapmış olduğu bu iş, karşısına çıkan düşman gösterdiği sabır, Allah için gördüğü eziyet, bu gibi şeylerin etki etmeyeceği, değerini değiştirmeyeceği, konumunu düşürmeyeceği bir durumdur. Bu durum insanlar hakkında malum. Fıtratlarında yer etmiş bir haldir. Buna göre binlerce iyiliği bulunan bir kimsenin birkaç kötülüğüne tolerans gösterilir. Öyle ki işlediği kötüle yönelik ceza faktörü ile iyiliğine yönelik şükür faktörü, teşekkür faktörü birbirine iter birbirine iter ve şükür faktörü ceza faktörüne baskın gelir. Evet, Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde kulun iyilikleriyle kötülüklerini karşılaştırır. Hangisi baskın gelirse etki onundur. Kendisinin sevgisini, rızasını kazandıracak fiilleri tercih eden, tabiatlarına af ve musamaha etkenlerinin galip geldiği iyilikleri daha çok sayıda olan kimselere, diğerlerini başka kimselere yapmadığı şeyleri yapacaktır. Aleykümselam ve rahmetullahi. İyiliklerle kötülüklerin karşılaştırılması konusunda söylenen İbn Kayyım'ın bu sözleri verilecek hükümle alakalıdır. Herhangi bir şahs hakkında verilecek hükümle alakalıdır. Alimin hatalarından biri zikredildiğinde bunu anlatan kişinin iyilikleri ve kötülükleri anlatması gerekmez. Buna göre herhangi bir imamın hatasını beyan ettiğinde şu şu konuda hata etmiştir demek yeterlidir. Bir bidat alimini mesela belagat ilimleri konusunda becerikli olduğu yönünde övdüğün zaman bu da yeterlidir. Bu durum dinleyen hakkında fitne endişesi bulunmadığı zaman geçerlidir dinleyenin yanlış anlayabileceği ve bunun mutlak bir hüküm olduğunu sanabileceği e, söz konusuysa açıklama yapmak gerekir. Mesela eee Zemahşeri'de bahsederken İbn Mehli bunun umuma hitap ederken bunun Mutezile'den olduğunu ama belagat'taki önderliğini, eee nahiv konusundaki dil açısından önderliğini de itiraf ederek zikrederler. Evet Diğer bir mesuliyetimiz de, alimlerin ayak sürçmelerinden sakınmaktır. Şer'i açıdan kesin olarak kabul edildiğine göre, alimler masum değil bilakis hata, yanılgı, gaflet ve kusur işlemeye maruzdurlar. Ayak sürçmesi ve hata gibi şeyler kendilerinden zahir olabilir, zuhur edebilir. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, her Ademoğlu hata edicidir. Hata edenlerin en hayırları da tevbe edenlerdir buyuruyor. Şeyhülislam İmr-i Allah rahmet eylesin şöyle der. şehitler ve salihlere gelince bunlar masum değillerdir. Bu durum kesin olan günahlar konusunda geçerlidir. İştahat ettikleri hususlarda ise bazen isabet ederler, bazen de hata ederler. İştahat edip isabet ettiklerinde iki ecir kazanırlar. İctihad edip de hata ederlerse, ichtihadlarına karşılık bir ecir kazanırlar, hataları ise bağışlanmıştır. Yani bu hadisi de bu hadiste gelen bir husustur. Bunda yanlış anlamamak lazım. İctihad eden eli ehli hatasından dolayı değil, ichtihadından dolayı ecir alır. Hataları ise affedilir. Fakat hatayı taklit eden kimse affedilmez. Alimlerin zelleleri Zelle olduğu sabit olduktan sonra onların zellileriyle alakalı muamelede en doğru metot şu huslara, şu iki hussa dayanır. Birincisi söz konusu zelleye dayanıp ona tutunmamak. Çünkü zelle şeriata muhalif olarak meydana gelmiştir. Kendilerinden sadır olan zelliler konusunda alimlere ittiba etmekle alakalı yasaklama bu yönde yorumlanmıştır. Alimler Allah'ın hükmüne ve şeriatına yönelten e, rehberler konumda olduklarında e, bu şekilde zikredilmişlerdir. Eğer muhalefet gösterilirse muhalefet ettikleri hususta kendilerine tabi olunmaz. İmam Şatibi Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Her türlü değerlendirmeye göre şeriata yönelmesi, şeriat hüccetini ikame etmesi ve şeriatın icmali ve tafsili hükümleriyle hükmetmemesi durumu dışında hiçbir halime ittiba edilmez. Böyle bir e, durumu dışında hiçbir halime ittiba edilmez cüz'i veya fer'i meselelerden herhangi birisi hakkında e, zikredilen yönden başka bir yöne döndüğü görülürse, şeriatın doğrultusundan saptığı konularda hakim olamaz, kendisine uyulması caiz olmaz. Yine şöyle der, alimin zellesine hiçbir şekilde itimat edilmesi ve bu konuda o alimin taklit edilmesi sahih değildir. Çünkü zelle, şeriata muhalefet yani şeriata aykırı anlamda ortaya konulmuş ve bu sebeple zelle sayılmıştır. Aksi zelle muteber sayılsaydı kendisine böyle bir mertebe verilmez ve bu mertebe sahibine de zelleler nispet edilmezdi. Şayet insanlar alimlerin zellelerine ve nadirattan olan hatalı davranışlarına tutunsalardı belki de bu durum kendilerini açık bir sapıklığa götürürdü. İmam Evzai Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Alimler, alimlerin nadir tutum ve davranışlarına sarılan İslam'dan çıkmıştır. Evet, onları her konuda taklit edip de e, onların zellelerine tabi olanlar İslam'dan çıkmıştır, diyor İmam Evzai. Evet, ikinci husus, zelle sahibi hakkında verilecek hükümde adil olmak gereğidir. Zelleden dolayı kendisine yani bir ilim ehline kusur nispet edilmez, o kimse karalanmaz. Zelle sebebiyle geri kalan söz, görüş ve fetvaları reddedilmez. İbn-i Kayyum, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Şer'i konuda ilmi bulunan kimsenin gerçekte İslam içerisinde salih bir geçmişi, güzel eserleri bulunan değerli bir zatın İslam ve Müslümanlar nazarında belli bir konuma sahip olduğu halde tökezleyebileceği, ayağının kayabileceği ama bu konuda mazur görüleceği ve hatta iştihadı sebebiyle ecir kazanacağı kesin olarak bilinir. Yaşadığı bu zellede kendisine tabi olması caiz değildir. Ayrıca Müslümanların gönlünde sahip olduğu konumun hiçe sayılması da caiz değildir. Evet, bunu İlamul Muvakkiyinde söylüyor. Havuz imla Ebu Hilal el Askeri de Allah rahmet edesin şöyle der: İlminde parlak olan bir alimin değerini hiçbir zelle düşüremez. Yanılgı ve gaflet yolundaysa Allah tarafından korunanlar dışında hiç kimse hatadan ağri değildir. Hikmet sahipleri şöyle demişlerdir: Erdemli o kimsedir ki yanılgıları sayılabilir. Keşke onların doğrularına erişebilsek. ...ya da keşke onların hatalarını ayırt edebilenlerden olsak. Yine Şatibi, alimin zellesinden şu şekilde bahseder. Zelle sahibinin kusurluluğa nispet edilmemesi, bu zelleden ötürü çirkin görülmemesi, değerinin düşürülmemesi veya muhalefet etmiş olduğuna kesinlikle inanılmaması gerekir. Yani bunu mutlak bir muhalefet olarak değerlendirmemek gerekir. Bütün bunlar... Onun dindeki mertebesinin gerektirdiğinin helafınadır. Böyle davranışlar, yani ilim ehlinin dinde kendisine verilen mertebeye yakışmaz. Alimin bu zellesi insanlar üzerinde bir etkiye sahip değilse, örtülmesi, gizlenmesi ve alimin bu sürçmesinin bağışlanması vaciptir. Çünkü alimler hal sahibi kimselerdir. Hadiste müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hal sahibi olan kimselerin hadiler dışındaki tökezlemelerini affedin. Evet. E, hadiste zevil heyat diye geçiyor hal sahibi kimseler. Yani mürüvvet sahibi, övge şayan özellikler sahibi kimseler demektir bu. Ebu Hureyye radiyallahu Anh'ten gelen rivayette de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Kim bir Müslümanı affederse Allah da onun sürtmesini affeder. İnsaflı ve adil bir alim hakkında hata ve zelle üzerinde kalmayıp hata olduğunu bildiği söz ve fiilden döneceği umulur. Müslümanın hatasını örtmek, sürçmesini affetmek belki onun hatadan dönmesi için bir destek olacaktır. Alimlerin zelleleri ve hataları iki grup için fitne sebebi oluyor. Evet, birincisi böyle bir alime tazim gösteren, tasvip eden ve hatta kötülüklerini dahi iyilik olarak değerlendiren grup. İkincisi, bu alimizi zemmederek, kötüleyerek, hatalı gören ve iyiliklerini dahi kötülük olarak gören bu şekilde değerlendiren grup. Hak ise adaletli davranmaktır, ümmetin öncüsü olan kimselerden tazimi, saygıyı hak edene ilim adamlarına saygı göstermek, bununla beraber insanın iyiliklerinin de kötülüklerinde bulunabileceğini kabul etmek gerekir. Sahip olduğu iyiliklere ve kötülüklere göre dostluk duyulabileceği, övgü ve Metiye'de bulunabileceği, yahut düşmanlık duyup zemmedilebileceği ve bu zemmedilebileceği bilinmelidir. aleyküm selam ve rahmetullah. İbn Teymiyye şöyle der: Bu babla, bu konuyla alakalı uslardan biri olarak şunu bilmek gerekir: Sahabe, tabiin ve onlardan sonra kıyamete kadar gelecek olan, ehliyet ve diğer kimselerden olan yüce şayeslerden zan ile birlikte bulunan bir işteat türü ve gizli bir heva meydana gelebilir. Bu sebeple her ne kadar Allah'ın takva sahibi velilerinden dahi olsa kendisinden ittiba edilmemesi gereken durumlar meydana gelebilir. Böyle bir şey vaki olduğu zaman iki tayfe içinde fitne söz konusu olur. Birincisi o kişiyi yücelterek bu fiili tasvip etmeyi ve bu fiil konusunda o şahsa ittiba etmeyi isteyen tayfe. İkincisi o kişiyi zemmederek karalayarak bu fiili veliliğine, takvasına ve hatta iyiliğine Cennet ehlinden oluşuna kadar zarar veren ve dahası imanına zarar veren bir etken olarak gören ve imanın dışına iten taife. Her ikisi de fasit, her ikisi de bozuk görüşlerdir. Hariciler, rafiziler ve heva elinden olan diğer kimseler hakkında da yine böyle bir durum söz konusudur. İtidal yoluna yani orta yollu olma yoluna giren kimse saygıyı hak edene tazim gösterir, onu sever ve velayet bağıyla bağlanarak hakkını verir. Hakkı tazim eder, halka merhamet gösterir. Kişinin övgü ve yergiyi, sevabı ve ikabı, bir yönden sevgiyi, bir yönden de nefreti hak edeceği iyilikleri ve kötülükleri olabileceğini, bir kimsenin bu gibi durumlarda bulunabileceğini bilir. Haricilerin, Mutezile'nin ve onlara muvafakat edenlerin aksine Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in menheci işte budur. Ümmetin önünde yer alan büyük şahsiyetleri, alimlerini Yöneticilerini karalamak, ümmetten birini masum saymak, bunun karşılığında birini de hiçbir delil bulmaksızın kafir veya sapık bidatçı kabul etmek fitne sebeplerindendir. İslam tarihinin ilk dönemlerinde fitne ateşini yakan etkenlerden biri insanların bu ümmetin önde gelen şahsiyetleri olan Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselamın sabiler hakkında itiraf etmiş olmalarıdır. Bu şahsiyetlerden bazısı günah ve hatalardan masum kabul edilmişlerdir. Kimisi de Günahkar ve fasık veya kafir olarak suçlanmışlardır. Bütün bunlar zan, heva ve zulme dayanan ithamlardır. Aleyküm Her bir topluk, tahsupla bağlandıkları kimselere destek olmuşlar. Rafiziler, Ebu Bekir radıyallahu anh ve sahabelerin önde gelen şahsiyetlerini zemmederek, Ali radıyallahu anh'ı da övgüyle e, anarken aşırı giderek zikretmişlerdir. Nasibiler ise... Ali radıyallahu anh'ı karalamakta, diğer sabileri övmede aşırı gitmişlerdir. Bu iki grup arasındaki birbirine zıt olan aşırılık, akide ve siyaset konusunda hiçbir tarafın sınır koyamayacağı belalarla ümmeti kuşatıp götürmüştür. Evet, insanlar hakkında söylenecek sözün bidat ehlinde olduğu gibi, cehalet ve zulümle değil, ilim ve adaletle söylenmesi gerekir. Rafiziler fazilet bakımından birbirine yakın olan insanlara dayanarak, Bunlardan birini günah ve hatalardan masum kabul ederken, diğerini ise günahkar, fasık, hatta kafir olarak vermektedirler. Cehaletleri ve çelişkileri zahir olarak ortada gözükmektedir bunlar. Bu halleriyle Muhammed ve Vesselam'ın peygamberliğine dil uzatırlar ve Musa ve İsa'nın nübüvvetini ispata çalışan, fakat acziyeti, cehaleti ve çelişkisi ortada olan Yahudi ve Hristiyanlar gibidirler. Alimin hakkı, Zelle'ye de hata işlediği zaman nasihat edilmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Din nasihattır. Din nasihattır. Din nasihattır. Bunu üç defa söyledi. Kimin için eyallan Resul dedik? Allah için, kitabı için, Resulü için, Müslümanların imamları ve geneli için buyurdu. Evet, alimler de Müslümanların imamlarındandır. Fakat bu nasihatleşmenin şer'i usluplar gereğince olması şarttır. Bir kısım insanlar bazı ilim adamlarını teşhir için nasihatı dayanak olarak görmektedirler. Dolayısıyla bu durum nasihat olmaktan çok sözle yaralama haline alır. Bu gibi kimseler bir bakıma aklı olabilirler. Ancak nasihat üslubu nasiate e, muhatap olan kimseye fayda sağlamalıdır. O kişiyi nefrete sevk etmeye ve hataya devam etmesine sebep olmamalıdır. Nasihat eden kimsenin önemli bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Birincisi, Şuayb Aleyhisselam'ın söylediği gibi, hedefinin ıslah olması gerekir. Gayesi, ifsad etmek değil, ıslah olmak. Islah etmek olmalıdır. Hud Suresi 88. ayetinde şöyle buyruluyor. Ben gücüm yettiğince ıslahta bulunmaktan başka bir şey istemiyorum. Başarım yalnızca Allah'tandır. Yalnızca O'na tevekkül ettim ve yalnızca O'na tövbe ettim. Bu maksadının tüm tasarruflarına ve amellerine uygun olması gerekir. Kişileri sözle yaralamaması, iftira etmemesi gerekir. Nasihat eden kişinin nasihate muhatap olan kimsede batıl üzere inat ve devamlı tahrik edecek hususlardan uzak durması gerekmektedir. Nasihatinde da yumuşak olmalıdır. Nebi Aleyhissalatü Vesselam yönlendirmede bulunurken nasihat ederken bu topluluklara ne oluyor diyerek nasihat ederdi. Falanca kimselere ne oluyor ki diyerek isim belirtmeden e, bu durumları zikreder ve uyarırdı. Buna örnek olarak Buhari'nin rivayet ettiği e, şu insanlara ne oluyor ki namazdayken gözlerini semaya kaldırıyorlar buyurmuştur. Evet. Kınama vesilesi olmaması için hata avcılığı yapmaktan, söylenen sözlerle muhatabı ilzam etmekten, onu zor durumda bırakmaktan veya nasları nakilleri eğip bükmekten sakınmak gerekir. İlim ehline nasihatta bulunduğunu ileri süren bazı kişiler her fırsatta suçluyu ya da sanığı kınamak isteyen bir savcı edasıyla hareket ederler. Hukukçet ve delil getirmeye önem verip bu konuda gayretli olmak gerekir. Söz söylerken şahıslara, bizzat kişilerin kendilerine değil, görüşlerinin tenkidine ve ıslah gayesine e, yoğunlaşmak gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah. İlim ve fazlet sahibi olan kimselerin nasihatinin şu iki yoldan biriyle yapılması gerekir. Birincisi, ilim ve fazlet sahibi olan birinin nasihat edilecek kimse için hatasını açıklamasını istemek. Bu şekilde iki şey elde edilmiş olur. Nasihat edilecek olan ilim sahibinin hata işlediğine emin olmak... Bu da nasihate ortak olması istenen diğer ilim sahibinin ikrarıyla gerçekleşmektedir. Ee, zelle ve hatalarının tedavi edilmesi. İkincisi de ilim sahibinin dolaylı bir üslupla nasihate muhatap kılınması. Nasihatin bir soru veya yazı yahut fetva isteme şeklinde ya da buna benzer bir tarzda yapılması gerekir. Evet, bugünlük burada bırakalım inşallah. Allah izin verirse Konumuzu haftaya devam ettireceğiz ve tamamlayacağız. Haft, önümüzdeki hafta Allah izin verirse tamamlanacak. Ondan sonra da riyaz Salihin şerhine başlamayı düşünüyoruz. Allah muvaffak kılarsa. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa'n tevahdek ve estağfurike ve etubilek.